Mü'minin suresinin 5 ve 6. ayetleri bu ayetlere göre muta nikahlı kadın erkeğin ne karısı ne de cariyesidir. Ayrıca iddet beklemesi ve veraset durumu da yoktur. 2- i̇bn Abbas radiyallahu bu nikah domuz eti kan ve leş gibi haramdır buyurmuştur. Bu husustaki Hazreti Ömer'in radiyallahu anh hutbesine de hiçbir itiraz olunmamıştır. Hazreti Ali'den rivayet edilen hadis şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber günü kadınların muta nikahıyla nikahlanmasını ve ehli merkep etinin yenmesini haram kılmıştır. 3- Cessas Peygamberimiz eğer mutayı serbest bıraksaydı bu husus yaygın olur ve mütevatir hadislerle nakledilir, haramlığında icma olmazdı demektir. 4- İbnül Cevzi Ayetteki faydalanmaktan maksat kesin evlenmek yoluyladır. Zaten bu nikahın ayetle ilgisi yoktur. Bunu önce peygamber sallallahu aleyhi ve sellem koymuş, sonra yine o kaldırmıştır. Demektedir. Müslimin nikah bahsinde Sebre bin Mabedil Cüheni'den radıyallahu anh Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ''Ey insanlar, muta için ben size izin vermiştim. Fakat Allah celle celaluhu bunu kıyamete kadar yasakladı. Kimin bu nikahla aldığı varsa hemen boşasın.''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 Evlendiklerinde bir fuhuş yaparlarsa onlara, hür olarak evlenen kadınlara verilen cezanın değnek olarak yarısı verilir. Bu cariye ile evlenme izni sizden sıkıntıya düşmek, zinaya sapmaktan korkanlar içindir. Sabretmeniz ise sizin için daha hayırlıdır. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Ayette geçen cezadan kasıt, 50 değnektir. 26. Ayet Allah size helal ve haramı açıkça bildirmek, sizi sizden önceki iyilerin yollarına iletmek ve teybenizi kabul etmek ister. Allah hakkıyla bilendir. Mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. 27. Ayet Allah sizin teybenizi kabul etmek ister. Şehvetlerine kötü arzularına uyanlar ve gayrimüslimler ise sizin de kendileri gibi büsbütün doğru yoldan sapmanızı isterler. 28. Ayet Allah sizden ağır teklifleri hafifletmek ister. Çünkü insan sabır ve tahammül bakımından zayıf yaratılmıştır. 29. Ayet Ey iman edenler! Mallarınızı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 haram hükmüne dahil edilmiş ve yasaklanmıştır. Bu ayetler aynı zamanda Müslümanlar arasında savaşı da yasaklamıştır. 30. Ayet Kim haddi aşarak ve haksızlık ederek bu haram sayılanları yaparsa, onu ateşe koyacağız. Bu Allah'a göre pek kolaydır. 31. Ayet Eğer size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin diğer kusurlarınızı örter ve sizi güzel, şerefli bir yere yerleştiririz. Günah, Yüce Allah'ın buyruklarına aykırı olan ve yapılmaması istenen söz ve eylemlerdir. Ehli sünnete göre günah işleyen insan, onu helal ve önemsiz saymadıkça ve Allah'tan af ümidini kesmedikçe imandan çıkmaz, kafir olmaz. Çünkü Yüce Allah, şirkten başka günahları, kabul zamanı içinde kesin tevbeyle affedebilir. Ancak Müslümanım deyip de İslam'ın hükümlerini kabullenemez veya onları geçersiz sayarsa yaptıkları iyi işler boşa gitmiştir. 32. Ayet Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri başkasında olup sizde olmayanı bir eziklik duyarak arzulamayın. Erkeklere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 Böylece servet sahiplerinin mirası için öldürülmesi önlenmiştir. Can ve namusunu kurtarma durumu hariçtir. Araplarda bir adam başka biriyle kardeş olmak, birbirini arka çıkmak ve yardım etmek üzere antlaşır ve böylece birbirlerinin mirasına da varis olurlar. Ayet-i de görüldüğü gibi İslam'ın ilk devrinde buna izin verilmişti. Fakat sonra Enfal suresinin 75. ayetini ince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 Çünkü Allah yücedir, büyüktür, haksızlıktan hoşlanmaz. Buhari ve Müslim'de geçtiği üzere bütün itaatlerde Allah'ın emrine uygun olma şartı aranır. İslam'da olduğu gibi dünya genelinde aile reisliği, maddi ve manevi nitelikleri ve ekonomik avantajları dolayısıyla istisnalar dışında erkeğe verilmiştir. Ailede görevleri bakımından erkek ve kadınların ayrı ayrı sorumlulukları, birbirine karşı hak ve vazifeleri vardır. Birinin diğerine karşı saygısızlık ve serkeşlik etme, ezme ve eziyet etme hakkı yoktur. Aile, sevgi, saygı ve Müslümanca yaşamakla huzur bulur ve devam eder. Kadının iffetsizlikte devam etmesi ve kocasına karşı cüretkar hareketlerde bulunması halinde, onu hemen evden çıkartma veya boşama yoluna gitme yerine, meşru ölçüler dahilinde mecburen uslandırma, Çaresine bakma, hafif vurma yoluna gidilir. İffetli, edepli ve onurlu kadınlar buna sebebiyet vermezler. Bundan dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarına hiç vurmamıştır. 35. Ayet Eğer karı-kocanın artık iyice aralarının açılmasından endişe ederseniz, erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden bir hakem gönderin.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 Bu ayet içkinin tamamen yasak edilmesinden önce üçüncü merhalede inen ayetlerdendir. Bazı müfessirler zihnin dünya ile dolu olarak ve sanki sarhoş gibi ne okuduğunun farkında olmayarak huşusuz namaz kılmayı da sarhoşluk haline benzetmişlerdir. İbadet kastıyla elleri ve yüzü temiz toprakla şartlarına uygun mes etmeye teyemmüm denilmiştir. Bu kelimedeki kast manası olduğundan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 Gerekse zina gibi haram olan bazı hükümleri değiştirmişler, hatta Hazreti Peygamber'e hakaret kastıyla dillerini bükerek eta'na, itaat ettik kelimesini, asayma, karşı geldik, ra'ina, bizi gözet kelimesini de ağızlarını aşağı eğip i harfini uzatarak ra'ina, bizim çobanımız şeklinde söylemişlerdi. 47. Ayet Ey kitap verilenler!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 52. Ayet İşte onlar Allah'ın kendilerine lanet ettiği kimselerdir. Allah'ın lanet ettiği kimselerde artık bir yardımcı bulamazsın. 53. Ayet Yoksa onların yeryüzünde mülk ve saltanattan nasipleri mi var? Böyle olsaydı insanlara bir çekirdek filizi kadar bir şey bile vermezlerdi.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 onu Allah'a ve Resulüne arz edin. Kur'an ve sünnetle halletin. Bu sizin için daha hayırlı ve sonuç bakımından daha güzeldir. Bu ayeti kerimede önce Allah'a itaat ediniz, Resulüne itaat ediniz denildiği halde ulul emrede denilmekte. İtaat kelimesi üçüncü defa tekrar edilmemektedir. Çünkü Allah Celle Celaluhu ve Resulüne itaat mutlaktır kayıtsız şartsızdır. Ulul emre itaatse mutlak değildir. İslam'a göre seçilmiş ulul emr meseleleri kendi arzularına göre değil, Allah ve Rasulü'nün emirleri doğrultusunda çözecektir. Ulul emre itaatse onun Allah ve Rasulüne itaati olduğu müddetcedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın emirlerine aykırı işlerde kimseye itaat yoktur buyurmuştur. Ulul emr için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 Allah'a iman ettik diyenler herhangi bir anlaşmazlık halinde çözüm için Allah'ın kitabına ve Resulünün sünnetine başvurmazlarsa bu onların içindeki küfürdendir dedikten sonra nüzul sebebi hakkında da şunu naklederler. Medineli sözde kendini Müslüman gösteren bir münafıkla bir Yahudi arasında anlaşmazlık çıktı. Bunu çözümlemek için Yahudi, Hazreti Peygamberin hakemliğinde münafıksa Yahudi kâhin, Ka'b bin Eşref'in hakemliğinde muhakeme olmak istemişti. Bunun üzerine her şeyden haberi olan Rabbimiz, Resulüne durumu bu ayette bildirmiş, sonra Hazreti Ömer bu münafığın cezası için gerekeni yapmıştır. 61. Ayet Kendilerine haydi hakem olarak Allah'ın indirdiği Kur'an-ı Kerim'ine ve Resulüne gelin denildiği zaman münafıkların senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün.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 Sonra da verdiğin hükümden içlerinde bir sıkıntı ve şüphe duymadan sana tam teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. Allah'ın ve Resulünün hükmüne razı olmayan, tanımayanların Allah'a iman etmemiş olduğu bildirilmektedir. Hulasatül beyanda ise şu halde ayet Resulullah'ın sünnetine uygunluk dışında bir şeyin hükmüne razı olmanın küfür olduğuna delalet eder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 din ve vicdan üzerinde baskı ve zulüm yapanlara karşı savaşa meşru şekilde izin verilmiştir. Bunun için de savaştan önce hazırlıklı ve eğitimli olmak lazımdır. 72. Ayet İçinizden bir grup münafık, harbe çıkma işini mutlaka ağırdan alacaklardır. Eğer size bir felaket gelirse, Allah bana hakikaten iyilikte bulundu. Çünkü onlarla beraber değildim.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 savaşılmasını istemektedir. 76. Ayet İman edenler Allah yolunda savaşırlar. Küfre sapanlarda Allah'ın emirlerinden uzaklaştıran ve kendi emir ve yöntemlerini hakim kılmak isteyerek ilahlık taslayan, tağutu ayakta tutma uğrunda savaş verirler. O halde ey iman edenler, siz de şeytanın dostlarına karşı savaşın. Şüphesiz ki şeytanın hilesi çok zayıftır. Gizli ve açık münafıklar, kafir grupları ve inkarcılar, tağutların dostu ve bunların her ikisi de şeytanın dostudurlar. Hepsi de Allah'ın emirlerinin ve müminlerin düşmanıdırlar. Onlarla mücadele ederler. 77. Ayet Savaş emredilmezden evvel kendilerine,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 böyleyken bu topluluğa ne oluyor da allah'ın muradına ait hiçbir sözü anlamaz hale geliyorlar 79. ayet ey insan sana gelen her iyilik allah'tandır yine başına gelen her kötülük ise kendi nefsindendir ey muhammed seni insanlara bir resul olarak gönderdik buna hakkıyla şahit olarak allah yeter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 Ayette belirtildiği üzere Allah'a itaat ve sevgi, Resulüne, O'nun hadis ve sünnetlerine uymakla gerçekleşir. Kim de bunları gönül rahatlığıyla teslim olmazsa iman etmiş sayılmaz. 81. Ayet Münafıklar gündüz senin huzurunda sözlerine itaatkâr gözüküp, baş üstüne derler. Senin huzurundan çıktıkları zaman onlardan bir grup,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 Kader inancına da uygun olması için Allah kimi sapıklıkta bırakırsa diye ifade ettik. Çünkü Allahü Teala kulu saptırmaz. Hatta sapmasına da rızası yoktur. Ancak kul kendi iradesiyle sapar. allah Teala da o fiili yaratır ve onu sapıklıkta bırakır. Münafıkların ahirete imanı olmadığı için menfaatlerini imana tercih ederek saparlar. 89 ve 90. Ayetler Onlar,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 Ebu Abbas'tan radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kavme bir seriye göndermişti. İçlerinde miktat bin Esved radıyallahu anh de vardı. O kâme vardıkları zaman oradaki insanlar kaçmış, yalnız yanında çok mal bulunan bir kişi kalmıştı ki imanını kavminden gizliyordu. İslam süvarileri onun yanına gelince o şahadet ve tekbir getirmeye başladı. Fakat Miktad radıyallahu anh buna inanmadı. Üzerine yürüyüp onu öldürdü ve mallarını aldı. Bunu doğru bulmayan arkadaşlara haberi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ilettiler. O da çok üzüldü ve Miktad'ı radıyallahu anhümü çağırdı. Ona, şahadet getiren adamı mı öldürdün? Yarın kelime-i şahadetle senin durumun nasıl olacak buyurdu. O da korktuğundan söylemişti dedi.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 Kısas yani idamdır. İslam'a göre affetme yetkisi veya diyet alma hakkı yalnız maktulün ailesine aittir. Bu cezayı başka hiçbir kimse vermeye kurumun affetme yetkisi yoktur. Bir katili evine kapatıp saklayan da suçlu olur. 94. Ayet Ey iman edenler! Allah yolunda sefere çıktığınız zaman mümini kafirden ayırt etmek için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 kendi katından hem dereceler hem de bağışlanma ve rahmet vardır. Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. 97 ve 98. Ayetler İslam dışı bir yerde tavizler vererek ve hiç rahatsızlık duymadan, tağutlarla uyum sağlayarak yerlerinde kalmakla kendilerine yazık edenlerin canlarını Melekler alırken Dinde ne haldeydiniz derler Onlarda Biz o yerde baskı altında dini emirlerini yapamayan çaresizlerden ezilenlerden dik derler Melekler Allah'ın yeri geniş değil miydi Oradan hicret etseydiniz ya derler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 Şahsa, zamana ve yere göre değişir. Peygamber Efendimiz de seferde iki rekat namaz kılmıştır. 102. Ayet Ey Resulüm! Sen de cephede, içlerinde olup onlara namaz kıldırdığın zaman, onlardan bir grup seninle beraber namaza dursun ve silahlarının yanlarına alsınlar. Diğer grup düşmana karşı beklesinler. Namazda olanlar,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 Müslüman bedenle kılamadığı şartlarda ima ile de olsa namaz kılmak zorundadır. 103. ayet. Artık namazı bitirdiğiniz zaman ayakta iken, otururken ve yanlarınız üzerinde uzanmış iken Allah'ı zikredin. Emniyete kavuştuğunuz zamanda namazı dosdoğru tam kılın. Çünkü namaz müminlere vakitleri belli bir farzdır.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 bütün emir ve yasaklarında mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. 105. Ayet Ey Muhammed! İnsanlar arasında Allah'ın sana bildirdiği şekilde hükmetmen için bu kitabı sana gerçeğin, hakkın ta kendisi olarak biz indirdik. Allah'ın dinine karşı batılı savunan hainlerin sözlerine inanıp onları savunucu durumda olma. Ayetteki era, yani gösterdi lafzı, alleme, bildirdi anlamında olup, meal verirken bu anlam tercih edilmiştir. Allah'ın kitabı, zalimleri savunmaya manidir. Hz. Peygamberin içtihat etmesinin caiz olduğunu söyleyenler, bu ayeti kerime delil göstermişlerdir. Diğer bir hususta çağımızda, bu ve bundan sonraki ayeti kerimelerin kapsamına öncelikle giren konu, birçok hallerde isyankâr ve hainleri savunmanın men edilmesidir. 106. Ayet Ve Allah'tan mağfiret dile. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. 107. Ayet Günah işleyerek kendilerine hainlik edenlerden yana uğraşma, bir çaba harcama. Çünkü Allah hainlikte ısrar eden günahkarları sevmez. Bu böyle olduğu gibi Allah'a ve peygambere muhalefet edenler sevilmez, günahkar ve nankörlere de itaat edilmez. 108. ayet. Onlar insanlardan korkup utanıp kötü işlerini gizlerler de Allah'tan utanıp gizlemezler. Eğer korksalardı vazgeçerlerdi. Halbuki o Allah Kendisinin razı olmadığı sözü onlar gece kararlaştırırken kendileri ile beraberdir. Allah'ın ilmi onların yaptıkları, yapacakları her şeyi kuşatır. 109. Ayet İşte siz diyelim ki dünya hayatında o hainlik yapan dinden sapanları savundunuz. Ya kıyamet günü Allah'a karşı onları kim savunacak veya kim onlara vekil olacak? 110. Ayet Kim bir kötülük yapar yahut günah işleyerek kendisine yazık eder, sonra da Allah'tan bağışlanma dilerse, Allah'ı çok bağışlayıcı, çok merhametli bulur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Herhangi bir günah işledikten sonra abdest alır, sonra iki rekat namaz kılar, arkasından da bu günahı dolayısıyla tam bir tevbeyle Allah'tan mağfiret dilerse, bu günahı kendisine bağışlanmayacak hiçbir Müslüman yoktur. Sağlıklı tevbe ise, güç ve imkan varken yapılan kesin tevbedir. 111. Ayet Kim bir günah kazanırsa, ancak kendi aleyhine kazanır. Allah, her şeyi hakkıyla bilici, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. 112. Ayet Kim bir hata veya günah işlerde, sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, elbette o, bir iftira suçunu ve apaçık bir günahı yüklenmiş olur. Burada hatayla küçük günah, günahla da büyük günah kastedilmiş olabilir. Hatayla kişinin kendisiyle Rabbi arasındaki günah, Günah ile de zararı kullara dokunan ve onlara haksızlık olan günahlar kastedilmiş olabilir. 113. Ayet Ey Resulüm! Eğer sana Allah'ın lütfu ve esirgemesi olmasaydı, onlardan bir grup seni vereceğin hükmünde saptırmayı tasarlamışlardı. Onlar kendi nefislerinden başkasını saptıramazlar ve sana da hiçbir şekilde zarar veremezler. Allah sana kitabı, Kur'an'ı ve hikmeti indirdi ve sana bütün bu bilmediklerini öğretti. Sana Allah'ın lütfu ve yardımı çok büyüktür. Medine yerlilerinden olan ve Müslümanlığı kabul etmiş bulunan Tume bin Übeyrik radıyallahu anh hırsızlık yapmıştı. Hakkındaki şikayet bazı delillerle tespit edilmesine rağmen her nasılsa İnsanlardan utandığından yapmadığını yemin etmişti. Kabilesi olan Zaferoğulları o gece aralarında Tuğmeyi'ye radıyallahu an savunmayı kararlaştırdılar. Sonra Rasulullah'a gelerek onu beraat ettirmek için ısrar ettiler. Güvenilir kimse olduğunu söylediler. Bunun üzerine hiçbir şey kendisinden gizli kalmayan Rabbimiz, her türlü günah işleyenlere ve günahkarlara arka çıkanlara karşı yukarıdaki ayetlerini indirdi. 114. Ayet Onların haince kendi aralarındaki fısıldaşmalarının çoğunda hayır yoktur. Ancak bir sadakayı veya bir iyiliği ya da insanların arasını düzeltmeyi emredenin gizli konuşması hariçtir. Kim de bunları Allah'ın rızasını isteyerek yaparsa, biz ona çok büyük bir mükafat vereceğiz. 115. Ayet Her kimde kendisine doğru yol İslam belli olduktan sonra, Resule karşı tavır koyar, emirlerini beğenmez ve Resulü örnek alan müminlerin yolundan başkasına uyarsa, onu döndüğü ve seçtiği o sapık yolda bırakırız. Sonra kendisini cehenneme atarız. O ne kötü bir gidiş yeridir. Fasıkların, münafıkların, müşrik ve gayrimüslimlerin yolu Kur'an dışıdır. Sapıklıktır, zalimliktir. 116. Ayet Şüphesiz ki Allah, zatında, sıfatlarında ve hükmünde kendisine ortak koşulmasını, Allah'ın hükümlerinin aksine hüküm koyarak ilahlaşanları bağışlamaz. Bundan başka günahları da dilediği kimseler için bağışlar. Kim Allah'a ortak koşarsa muhakkak ki o haktan tam uzak bir sapıklığa düşmüştür. 117. Ayet Mekke müşrikleri Allah'ın varlığını itiraf etseler de onu bırakıp ancak Lat, Uzza ve Menat gibi dişi isimli tanrıçalara tapıyorlar. Aslında onlar, o inatçı şeytandan başkasına tapmış olmuyorlar. 118 ve 119. Ayetler O şeytan ki Allah ona lanet etti, rahmetinden kovdu. O da şöyle dedi. Elbette senin kullarından belirli bir pay ve intikam alacağım. Onları elbette saptıracağım. Mutlaka boş umut ve arzulara düşüreceğim. Onlara mutlaka emredeceğim, onlar da putlar için arayacakları kurbanlık hayvanların kulaklarını yarayacaklar. Yine Allah'ın yarattığı tabi şekil ve hallerini değiştirmelerini emredeceğim ve onlar da bunu yapacaklar. İyi bilin ki kim de Allah'ı bırakıp şeytanı ve benzerlerini dost edinir, onun hoşlandığı şeyleri yaparsa, Gerçekten o, apaçık bir ziyana uğramıştır. Tefsirlerde yapılan açıklamalara göre, şekilce kadını erkek, erkeği kadın yapmaya çalışacaklar, bıyıklarını ve sakallarını yolacaklar, suratlarını boyayacaklar, her iki cinste kılıklarını değiştirecekler, organlarını yaratılış vazifelerinin dışında ve tersine kullanacaklar. Nikahlılık yerine sefil hayatı yaşayacaklar güzel olsun diye vücutlarına dövme, estetik ameliyat gibi görünümlerini değiştirecek şeyler yapacaklar. Bazı kadınlar kimi yerde soyunacak veya sokaklarda yarı çıplak giyimleriyle haya ve utanma duygularını öldürecekler. DNA ile oynayıp bozarak farklı yaratık elde etmeye çalışacaklar. Mahluku Halık yerine koyacaklar. Allah'ı sever gibi onları sevecekler. Tevhidden çıkacaklar. İzmleri yani ideolojileri din haline getirecekler. Dini yaşantıyı bırakıp batıl fikrin, şeytan ve tağutun peşinden koşacaklar. Allah'ın yaratışının değiştirilemeyeceğini ve kendilerine lanet olunduğunu bilmeyecekler. 120. Ayet Şeytan, o kendisine dost olanlara söz verir ve onları boş umutlara düşürür. Şeytanın onlara söz verdiği hususlar bir aldatmacadan başka bir şey değildir. 121. ayet. İşte onların varacakları yer cehennemdir. Oradan kaçacak bir yerde bulamazlar. 122. ayet. İman edip de salih amel işleyenleri de içinde ebedi olarak kalacakları alt tarafından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. İşte Allah'ın vaadi kesin bir gerçektir. Allah'tan başka doğru sözlü kim olabilir? 123. Ayet Ey Müslümanlar! Allah'ın vaad ettiği sevaba ulaşmak ne sizin boş umutlarınızla ne de ehli kitabın boş umutlarıyladır. Ancak iman ve salih amelledir. Kim bir kötülük yaparsa tevbe edip bağışlanması hariç onun karşılığıyla cezalanır da artık kendisine Allah'tan başka bir dost ve bir yardımcı bulamaz. Rivayet edilir ki Müslümanlardan bir grup, ehli kitaptan da birer grup bir yerde otururlarken övünmeye başladılar. Her grup peygamber ve kitapları itibariyle kendilerinin üstün olduğunu ve cennete kendilerinin gireceklerini iddia etmişlerdi. Bunun üzerine bu ayeti kerimeler inmiştir. Cenneti hak etmenin yolunun kuruntu ve boş umut değil, tevhidi bir imanla ameli salih ve ihsan olduğu belirtilmiştir. Dini yaşantısı daha güzel olan kişi, hanif olarak yani tevhidi esas Allah'a teslim olan ve İslam'a uygun salih amel yapan, Yaptığı amel ve iyilikleri Allah'ın rızasını kazanmak için yapandır. Bunlara cennet vaat edilmiştir. Yapılan amel halis ve doğru olmalıdır. Halis olması için yalnız Allah için olması, doğru olması için de İslam'a uygun olması lazımdır. Bu iki şarttan biri olmazsa amel fasit yani batıl olur. İhlası kaybeden gösteriş ve münafıklık yapmış olur. İslam'a uymayan kimse de, sapık ve cahil durumdadır. 124. Ayet Erkek ve kadından mümin olarak kimde salih ameller işlerse, işte onlar cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar. 125. Ayet İyilik ederek, işi güzel doğru yaparak kendini Allah'a teslim eden ve İbrahim'in Allah'ı birleyen dinine uyan kimseden, din bakımından daha güzel kim vardır? Allah, İbrahim'i dost edinmiştir. 126. Ayet Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. Siz ancak O'nun verdiği kadarına sahipsiniz. Allah'ın ilim ve kudreti her şeyi çepeçevre kuşatır. Yeryüzünde ne varsa Allah onu hepiniz için yaratmıştır. 127. Ayet Senden kadınlar hakkında fetva isterler. De ki, onlar hakkında size fetvayı Allah veriyor. Bu da kendilerine yazılmış olan mirastan haklarını vermeyip, kendileriyle evlenmeyi arzuladığınız, yahut nikahlanmaktan kaçındığınız yetim kadınlar ile zayıf çocuklar ve bir de yetimlere karşı haklarını koruma veya vermede adaleti yerine getirmeniz hakkında olup kitapta size okunanlardır. Her ne hayır yaparsanız şüphesiz Allah onu hakkıyla bilicidir. 128. Ayet Eğer bir kadın kocasının geçimsizlik ve huysuzluğundan veya kendisine yüz çevirip terk etmesinden korkarsa, fedakarlık yaparak bir anlaşma ile kendi aralarını düzeltmesinde, ikisine de bir günah yoktur. Barış hali, geçimsizlik ve ayrılıktan daha iyidir. Zaten nefisler, kıskançlığa, bencil ve cimri davranmaya meyillidir. Ey erkekler! Eğer iyi geçinir, Nefislerinize uyarak kadınlara eziyet etmekten sakınırsanız şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Bunun karşılığını size hakkıyla verecektir. Evli eşler Allah'ın rızasını kazanarak huzurlu bir beraberlik için müsamahalı olmalı ve birbirine eziyetten kaçınmalıdırlar. Müslüm'ün rivayetinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse hanımına buğz etmesin. Çünkü hoşlanmadığı huyları varsa, ona karşılık memnun olacağı huyları da vardır.'' buyurmuştur. Yine buyurmuştur ki, ''Müminlerin imanca en mükemmeli, ahlakça en iyi olanıdır ve hayırlı olanınız da kadınlara hayırlı olandır.'' Ayrıca kadına iffetsizlik hali ve kocasına cüretkar tavırları dışında, eziyet edilmeyeceği de bildirilmiştir. Erkeğin iffetsizlik ve çekilmez eziyetlerine karşı da, kadının kocasını uyarma,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 Eğer şahitlikte dilinizi eğip büker, yalancı şahitlik ederseniz veya şahitlikten kaçınırsanız bilin ki bu kul hakkını ihlaldir, zulümdür. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Yahut sırf Allah için şahitler olarak adaleti tam yerine getirenler olunuz. 136. Ayet Ey iman edenler!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 Şeref ve yücelik ancak Allah'ın katında aranır ve ona teslimiyetle elde edilir. Allah da o şeref ve yüceliği Resulüne ve müminlere layık görmüştür. Müşriklere, kafirlere, münafıklara yani İslam'a ve Müslümanlara karşı içinde sıkıntı duyan ve düşmanlık besleyenlere değil. Fakat münafıklar buna kulak vermezler, karşılığı zillet ve azab olsa bile. 140. Ayet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 küfre sapanları, inkarcıları, İslam karşıtlarını veli, sırdaş ve başlarınıza idareci edinmeyin. Bunu yaparak Allah yolunda aleyhinize olacak, onlardan olduğunuzu gösterecek açık bir delil mi vermek istiyorsunuz? Kafirlerin, müşriklerin, Yahudi ve Hristiyanların gerçek Müslümanlara dost olmayacağı, Müslümanların da onları dost, veli edinmemeleri gerektiği, Kur'an'da sık sık zikredilmektedir. Ayrıca Müslümanlar, zaruret hallerinde onları yönetimlerine karıştırmadan, onlarla ticaret gibi bazı konularda anlaşmalar yapabilirler. Ama münafıkların da kafirlerden daha tehlikeli olduğunu bilmek lazımdır. 145. Ayet Şüphesiz münafıklar, ateşin en aşağı tabakasındadır. Onlar için hiçbir yardımcı bulamazsın.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 Uzuvların şükrü de onlarla başkalarına zarar vermemek, onlara haram ve günaha sebep olan yerlerde kullanmamaktır. Çünkü kalp, göz, kulak, dil, el, ayak, mide ve benzeri bütün uzuvlardan Allah'a karşı sorumluyuz. Bunları Allah'ın rızasına uygun olarak kullanmazsak sorumlu tutulur, cehennem azabını hak etmiş oluruz. Şükrün karşılığında bol nimet ve mükafat, nankörlüğün karşılığında da ''Azap vardır.''